Thank you. Neler vermezdin onun uğruna? Gelse de konuşsak eskisi gibi. Giyin sen kuşansa, düşsen yollara sarıl ağlasak eskisi gibi. Eskisi gibi Giyinse, kuşansa, düşse yollara Sarılsa, kalmasa Eskisi gibi Eskisi gibi Ekmeklerden tirit yapardık, yavan yaşi demez kaşık atardık. Ah uyumazdık günü güne atardık, gelse de otursak eskisi gibi, eskisi gibi. günü güne katardık gelize de otursak eskisi gibi ey eskisi gibi Geceleri yatmaz dokurduk halı Bazı yer derdi bazı da Ali Önümüze katsa da varımalı, malı Çıksak yaylalara eskisi gibi Eskisi gibi önümüze katsa da barımalı çıksak yaylalara eskisi gibi, eskisi gibi. Aferin Emir, Emir Kayha Ötesindir, Ali Kızıltu eseriydi. Ali Kızıltu. Evet. Öyle bir okudun ki seninle beraber o türkünün içinde gezdik bizde. Çok ilginç yani. O türkünün hikayesini anlattın bize. İçine girdin biz. İçeri girdik yani. Çok güzel. Babamdan evet. dolayı aslında. Şu ekmekli Öyle olan mi? neydi Emir? Efendim? Tirit. Ek, tirit. Kuru ekmekten tirit yapardı. Ya, Hemen hatırlattı bizi değil, değil mi? Hiç ziyan yok tabii ama eski insanlar. Hiç evet. ekmeğim Rahmetli ekmeğim. Babamdan hatırlattı dedin. Baba. Allah. Başka bir şey benim için. Yani öyle söyleyeyim ben. <gülüyor> bugün fena iyi. Yani yani. Bugün fena, fena iyi. Bugün fena iyi. Teknoloji lambasını sallatsan yapma. Dur ya. dur dur dur. Biz de gideceğiz, yapma. Ama dur. dur. aslında <gülüyor> şey, hani, ben hemen hazır zaten şeyden dolayı. <gülüyor> Ağlamaya. Ayşun hocam, aslında siz benim babamla aramda bir bağsınız. Öyle mi? Evet. Ay canım. Ben bu programa geldiğimde ve bu yarışmaya katıldığımda gözüm hep size gidiyor ve Sürekli size bakıyorum. Babam kundakta 6 aylıkken terk edilmiş. ve Yani öksüz, öksüz büyüyen, babası da 7 aylıkken trafik kazası geçiren ve yatılı <gülüyor> okuldu, yetimhanede yaşayan bir adamdı. Babasıyla annesini hiç görmedi bu zamana kadar. Ve bize hep eskiler şunu derdi. Senin baban Aysun Gültekin'den kışlar doldu bugünü Ay. çok dinlerdi derdi. Babama derlerdi ve babam her zaman sizin eseriniz açıp dinlerdi ve sizinle fotoğraf attığımda babama beni hani aradı ve hüngür hüngür ağladı. Evet, o yüzden yani, iyi ki varsınız. Ne Hadi. yapacağız Aa. bugün ya? Yeter lan. Ağla ya, vallahi çok güzel. Çok. Bu ne kadar güzel bir. Evet. <gülüyor> Bu ne kadar <gülüyor> güzel bir şey bir araya geliş. Abla, bugün çok... yani bizi duygudan duyguya sürüklüyorlar. Yarışmacılarımız tabii ki sürprizlerle dolu. Seçtikleri eserler, sesleri, kendilerini geliştirmeleri ama Acaba hikayeleriyle arkadaşlar. de bizi çok duygulandırıyorlar. Aysun abla. Ya, çok ya işte ne acılı hayatlar var. Kışlalarla oldu. Sarılayım mı bir Derdi benim? var. Durun bir Dur, sersin. Gel. Bir Aysun ablama sarıl. Sarıl ben de sizin fotoğrafınızı çekeyim onu. Aysun'un dediği. Çok güzel. Babaya gidiyor yani. fotoğraf. Öykü de anı ölümsüzleştiriyor. Işte. Yani. Ne güzel manzara bunlar. Ne güzel anılar. Aslanım benim, aslanım süpersin. Benim yani. yani. de bizi biliyorsun şey. değil mi? Ya yani çok canım, ilginç değilim. bir şey. Hakikaten çok ilginç. Ya yani... tamam pişir beni. Tamamdır. <gülüyor> Gönderiyorum hemen. Evet. Yaz önce Emir'i dinlerken hani dedim ya üstüne bir şey düşünecek hale getirmiyor. Tamamen onun Türkü'sünün içinde ben de yolculuk yaptım. Daha başladığı anda içimde şöyle bir his doğdu. Yani nasıl bir şeyi varsa güzel bir enerjisi ve aurası hissettiriyor türküyü. Bir kundak bebek elinde hissi vardı. Çok garip. Ben baştan beri ben ilk defa bu uzun havayı dinliyorum. Ben de ilk defa dinliyorum. O his ben böyle bir şey canlandı kafamda. Bu anlattığın hikaye demek sen oradaymışsın. E biz de yanına aldın. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ederim. Ben sesinde ve duruşunda, Müthiş. güler yüzünün altında aslında onunla duygularındaki yoğunluğu hissediyorum. Geldiği evet, günden evet. itibaren. Bu zaten ya. Cengiz Hocam, ya. siz neler söylersiniz? Performansla alakalı neler söylersiniz? Yani türküyle. Şimdi bu, bu hava aslında bir Sivas havası. yani. Evet. Aynısını Aşık Veysel'de de buluruz. Diğer aşıklarda da vardır işte bu seyir yani. Ben biraz kesik kesik okuduğunu düşünüyorum ee, daha bazı yerleri uzatabilirdi evet. yani e, hmm. çünkü hava o hava değil yani işte mesela aşık ve selim var aynı benzer şeyi işte bir kökte uzamış sarmaşık gibi dökülmüş gerdana saçların güzel mesela aynı hava aslında bu hı hı. hani tiz de başlayıp gelip aynı hı. ezgi de aynı ee, o yüzden tam Sivas havasını verdi ama bize verdi rahmetli Ali Kızıltuğu da hatırladık. E, ustamızı. Çok güzel okudun. Sen de sensin. tam bir sahne adamısın aslında. Teşekkür evet, evet. evet. İşte bize böyle gel. Tabii. Böyle bak şeyler, güzel şeyler bize triple geldi. Evet geldi güzel, güzelmiş yani. güzelmiş yani bir anda değil mi? Hoş geldin. Çok birkaç almışsın bence. Ay, Hoş geldin yani. Alif abeyi çözdüm. Bumerang yani. dedik sana Attığınızdan Çevirdin. geri gel yani. Ama güzel gelmek lazım. <gülüyor> güzel. Öyle gel. Böyle gel işte. <gülüyor> yani. tamam. yani harika sürkü dolu geldin. Şahanesin. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Ben hocama katılıyorum. Bu kesik kesik olmalar dışında mükemmel. Evet, mükemmel edelim. de evet. Çok, çok güzel. Akordun çok güzel. Duygusu. duygusu Akordu ruhun, harika. Ruhun çok, çok güzel. güzel. Yani söyleyecek bir şey yok. Alkışlıyoruz onları. Evet. evet. evet. evet. Emir Tayha Altınbaşı alkışlıyoruz iki aşmacımız daha var, onları çalışma. da bekliyoruz heyecanla.